ahirette helalleşmek var mıdır? Yoksa dünyadan göçtükten sonra o evet. kapı kapanır mı? Sorunun cevabını söyledik. Ahirette helalleşme benim ee, kardeşime söyleyeceği ahirette helalleşme diye bir şey yoktur. Ahirette hesaplaşma vardır. Hmm. Hesaplaşma. Cenab-ı Hak Celle ve Alain Hazretleri bütün varlıkları mahşerde toplayacak. Kimin kimde hakkı varsa o adam ondan hakkını alacak, hatta hadislerde var ya boynuzsuz koç, boynuzlu koçun kendisine vurmasından dolayı ondan hakkını alacak, ondan sonra da toprak olacak. Hayvanat mükellef değil, sorumlu değil ancak yapmış olduğu eziyetten dahi ahirette hesabını verecek bir hadis-i şerif var. Dolayısıyla ahirette helallaşma değil hesaplaşma vardır. Ancak bir hadis var, zayıftır bu hadis-i şerif fakat zayıf olmasına rağmen bu bapta ifade edildiği için bunu da söyleyelim. Diyor ki Allah bir kulunu sevmişse ve o kulu da Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için bütün gayretiyle, bütün gayretiyle çalışmış ancak dünyadan gelirken helallaşma imkanı bulamadan huzuru ilahiye gitmiş. Tövbesini yapmış, iyi niyetle çalışmış, Rabbimizin rızasını rahmetine nail olmak için bütün gücünü sarf etmiş fakat daha önceleri işlemiş olduğu hatalarda kul haklarıyla ilgili helallaşma imkanı bulamadan ahirete göçmüş. İşte o zaman Allah okuluyla ondan alacaklı kullarını toplar bir araya getirir diyor. Ve kullarına der ki ey kulum bakın bakalım şu saraylara. Kullar bakacaklar, alacaklı da, verecekli de bakacak. Ya Rabbi bunlar enbiyanın mı, bunlar işte şühedanın mı, bunlar ulemanın mı diye soracaklar. Hayır, bu köşkleri birbirlerine hakkını helal eden kullarım için hazırladım diyecek diyor. Ve o zaman birbirlerine hakkını helal eden kullarım için hazırladığını diyince alacaklar. Ya Rabbi o zaman biz hakkımızı şu kardeşimize helal ediyoruz diyecekler. Ve Allah Celle ve Hazretleri de onları alacak diyor. O hazırlamış olduğu köşklere koyacak ve oraya geliştirecek diyor. Yani. Evet. Ama bu lütfan ahl olacağımız garantisi var mı? Böyle bir lütfan ahl evet. olacağımız garantisi var mı? O halde her hak sahibinin hakkını sahibine vermeli, ondan helallik istemeli, yaptığımız hatadan dolayı da Cenabı Hak Celle Velala Hazretlerine istiğfar etmeli ve bir daha mümkün mertebe hata etmemeye, günah işlememeye gayret etmeliyiz. Evet.